1430, numaralı konu, Talha bin Ubeydillah'ın, biz Hazreti Peygamber'e ancak sabah ve akşam saatlerinde uğrayabiliyorduk, demesi, evet, İmam Malik'in dedesi Ebu Enes Malik bin Ebi Amir el-Eshabi şöyle anlatıyor, bir gün Talha bin Ubeydillah'ın yanında oturuyordum, adamın biri gelerek, ey Eba Muhammed, valahi biz şu Yemenli'nin, Ebu Hüreyre'nin mi yoksa sizin mi Hazreti Peygamber'i daha iyi tanıdığını bilmiyoruz, bu adam Hazreti Peygamber'in ağzından hadis uyduruyor, dedi, bunun üzerine Talha şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki biz onun, söylediği hadisleri Hazreti Peygamber'den dinlediğinden asla şüphe etmeyiz, çünkü o bizim dinlemediklerimizi dinlemiş, bilmediğimiz şeyleri öğrenmiştir, biz o zamanlar servet sahibi kimselerdik, evlerimiz ve çoluk çocuğumuz vardı, bu yüzden Hazreti Peygamber'in yanına ancak günün iki tarafında, sabah ve akşam, uğrayabilirdik, Ebu Hüreyre'ye gelince onun ne malı, ne ailesi ve ne de çocukları vardı, o daima Hazreti Peygamber'in Peygamberle birlikteydi. Hazreti Peygamber nereye giderse o da oraya giderdi. Başta da söylediğim gibi biz onun bizim bilmediklerimizi bildiğinden, işitmediklerimizi işittiğinden şüphe etmeyiz. Sahabiler olarak hiçbirimiz onu Hazreti Peygamber'in ağzından hadis uydurmakla itham etmeyiz.